Desteği için açık radyo dinleyicisi Ceren Topkül Samura teşekkür ederiz. Dilden dile titreşimler Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programın başında iki tane gazel olacak. Bunlardan ilki, önceki yıllarda Kazancı Bedihi'nin icrasından sizlerle iki kere paylaştığım bir gazel. O iki icrada farklı kayıtlardı. Aynı gazeli bir üçüncü kez paylaşacağım sizlerle. Zira Urfa Sıra Geceleri isimli albümlerin dördüncüsünde Kazancı Bedih bu türküyü tekrar icra etmiş. Farklı bir icra. O yüzden listeye aldım. Ve çok sevdiğim gazellerden birisi. Sözleri Lütfi'ye ait. İsmi Nice Bu Hasreti Dildar ile Giryan olayım. Bir de aslında Bir Katre içen çeşmeyi i pürhun Fenadan isimli başka bir gazel var. Daha doğrusu Ziya Paşa'nın Terkibi bendinden alınmış beyitlerden oluşan bir gazel. Bu normalde ayrıca bir gazel olarak icra ediliyor. Fakat Kazancı Bedih Nice bu hasreti dildar ile giryan olayım isimli gazelin ardına bundan da birkaç bölüm okumuş. Dolayısıyla bu gazelin ardından Ziya Paşa'nın Terkibi bendinden de bir iki beyit daha dinleyeceğiz. Şimdi Kılıç Müzik'ten çıkan Urfa Sıra Geceleri isimli albümlerin dördüncüsünden dinliyoruz. Kazancı Bedih icra ediyor. Nice bu hasreti Dildar ile giryan olayım ve hemen ardından da bir katre içen çeşmeyi Pürhu Nifena'dan isimli gazelin bir iki bölüm sadece. Hasret dildar ile gir ya Nuray'ım. Nice bu hasret dildar ile gir ya Nuray'ım. Yanayım ateş aşkın ile bir yan. No, no. rahmet yeter, incitme artık kalbimi. Sen rahmet yeter, incitme artık kalbimi. Derdiler sığınıyor Aşın bir de hivaral beladı O suda olan der ger gelme cihane, meydana düşen kurtulamaz sen yi Bektolan'ın dağına bir katresi düşmez Baran yerine türlü gevher yaksa semade Dursun kebh hükmünde terazu-i adalet Hıfın var ise mahkeme Ay, luz, Amen. Oh. Kari gamle hujum etmek teslim ama elmadan şu mihnet. Ziya Paşa'nın terkibi bendinden alınan bir katre içen çeşmeyi pürhun-i fenadan başın alamaz bir dahi baran beladan beyti aslında kevni mekana ve bu dünyaya işaret ediyor. Zira Batı felsefesinin başından beri tartışılan oluş ve bozuluş meselesi bizim klasik literatürümüzde fena kavramıyla karşılanmış. Ziya Paşa'nın burada anlatmak istediği çeşmesi kan dolu olan Oluş ve bozuluştan bir katre içen bir daha başını beladan alamaz demek istiyor. Yani Kevni mekana geldiğinizde başınız beladan kurtulmaz demek istiyor. Ziya Paşa'nın terkibi bendiyle ilgili de çok kısaca birkaç şey söylemek istiyorum. Eseri kolaylıkla okuyabilir günümüz Türkçesini bilenler. Birkaç tane Osmanlıca kelimeyi öğrenmek yeterli. Bunun dışında... Bizim toplumumuzda çokça yaygınlaşmış, deyimleşmiş ifadeler de var bu terkibi bentte. Mesela hemen hemen hepimizin bildiği nus ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir de terkibi alınmış bir beyit. Aynı şekilde ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz ifadesi de terkibi bir dize. Hemen peşinden de şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde dizesi geliyor. Yine çokça bilinen idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazu bu kadar sikleti çekmez. Beyti de yine terkibi bentten. Dolayısıyla okuması çok keyifli ve verimli bir eser gibi geliyor bana. Bir de geçen akşam göz atarken e, milyonla çalan mesnedi izzet deser efraz birkaç kuruşu mürtekibin cahi kürektir beytine rastladım. Burada da kastettiğim Milyonları götürenler başı dik gezer saraylarda oturur. Birkaç kuruş yüzünden ama fakir fukara kürek cezasına çarptırılır demek istiyor. Tanzimattan bu zamana çok da bir şey değişmemiş Türkiye'de ne yazık ki. Dolayısıyla Ziya Paşa'nın terkibi bendi. Okuması çok verimli bir eser zannederim. Benim kanaatim o yönde. Şimdi sırada ikinci gazelimiz var. Bu da önceki yıllarda birçok defalar dinlediğimiz bir gazel. Şimdi Eda Karaytuğ'un Gönülden Şarkılar isimli albümünden dinleteceğim sizlere. Bu da Urfa yöresine ait. M. Vural'dan Yılmaz Tatlıses derlemiş. Gazelin ismi ise Tükendi Nakti Ömrüm. <gülüyor> Bu arada dinlediğimiz bu gazelin sözleri şair Rıfat'a ait. Onu aktarmayı unuttum deminki anonsda. Bir de şiirin orijinal matbu şeklinde kimi beyitler farklı. Klasik icrada zaman zaman beyitlerin dizelerinin yeri değişiyor, bazı ifadeler de değiştirilmiş. Bu sözlü gelenekte çok normal karşılanması gereken şeyler. Ama bu gazelin icrasında sıkça yapılan bir hata var. Bu hata sözlü gelenek içerisinde bile kabul edilebilecek bir hata olmadığından onu vurgulamak istiyorum. Zira Eda Karaytuğ'un icrasında da vardı bu hata. Sanırım derdimi Lokman'a gösterdim dedi eyvah şeklinde okuyorlar dizeyi. Ama buradaki dizenin aslı deriunum derdini Lokman'a gösterdim dedi eyvah şeklinde olacak. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Şimdi sırada Hamdiye Mutlu'nun Nüve isimli albümünden dinleyeceğimiz Urfa türküleri var. Bu Urfa türkülerinden ilkinin kaynak kişisi Ahmet Yılmaz Taş ve Bedirhan Kırmızı, daha doğrusu kaynak kişileri. Derleyen ise Yavuz Tapucu, türkünün ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Bir de türküde Fa diyez ve Mi bemol 2 arızaları kullanılıyor. Tatyan Kerem ayağına yakın bir türkü dolayısıyla. Önceki yıllarda hiç paylaşmamıştım bu türküyü sizlerle. Şimdi ilk defa Hamdiye Mutlu'nun icrasıyla dinliyoruz. Hayatları değirmi, Mi? Diğer adıyla Aman Eşref. Şef kelimesi bana İsmet Özel'in Amentü isimli şiirini hatırlattı. Özellikle baş kısmını ama onu okumayacağım zira iyi şiir okuyamıyorum. Şimdi sırada yine Hamdiye Mutlu'nun Nüve isimli albümünden yine bir Urfa türküsü var. Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den Mehmet Özbek derlemiş bu türküyü. Bunun da ölçüsü az önceki türküde olduğu üzere 18'lik. Ama türkü içerisinde iki farklı usul kullanılmış, birisi 2-3-2-3, diğeri ise 3-2-2-3 ve Hamdiye Mutlu'nun icrasından dinleyeceğimiz bu Urfa türküsünün ismi ise Fırat kenarının ince dumanı. Bu sırada Abdülvahit oğlundan Mehmet Özbek'in derlediği bir Kerkük türküsü var. Daha doğrusu divanı. Bu Kerkük divanını Beklenen Türküler isimli albümden Adile Kurt Karatepe'nin icrasıyla çalıyorum sizlere. O yana o yana qeytə dodaq kimləsə səndədir dedim malım mülküm emlakim hiç demedi çok etkili bitti. Hiç demedin ölüm var gerçekten. Sırada yine bir Kerkük türküsü var ve hatta programın sonuna kadar dinleyeceğimiz türkülerin hepsi Kerkük yöresine ait. Bu sıradaki Bülent Özkan'ın İz isimli albümünden kaynak kişi Fahrettin Ergeç derleyen ise Mehmet Özbek. Bu türkünün ölçüsü 18'lik. Türküde iki farklı usul kullanılıyor. Kerkük ...yöresinde çokça karşılaştığımız bir durum bu. İlk usul 2-3-2-3 usulü, diğeri ise 3-2-2-3 usulü. Bu arada Bülent Özkan, türkünün arasında bir de hoyrat okuyor. Dede gene Yüz Aydı isimli hoyrat. Fakat o hoyratı başka bir versiyonuyla icra etmiş. Dede gene Türkmeni şeklinde. O da Kerkük yöresine ait. Şimdi Bülent Özkan'ın İz isimli albümünden dinliyoruz. Geceler, zar geceler, diğer adıyla Susuzam, su isterem ve arada da Dedegene Türkmeni isimli hoyrat. Uçum neydi bilmem uzam domurupsun Türkmen. ayaraya e ya, e ya, e ya, e ya, e ya. bir vay, iki way, üç way çeşmim doldu çay. Alem ilde bir kurban kes. Her gün kurbanın olsam ne var ayara yakan arkadaşa o zaman türküyü bırak işe bak demek lazım. Şimdi sırada e, yine Kerkük türküleri var. Aslında iki farklı icra var fakat bu iki türkü de aynı türkünün varyantı. Varyant bile değil aslında farklı sözlerle okunan hali. İcralar farklı kayıtlar olmasına rağmen ben iki türkü arasında anons yapmayacağım. İkisini birlikte dinleyeceğiz. İlki Mehmet Çalmaşır'ın icrasından dinleyeceğimiz türkü Dağlarbaşı'nın Alaydım şeklinde kayıt edilmiş Abdülvahit Küzecioğlu'ndan Mehmet Özbek'in derlediği türkü Pardon yanlış anons ettim Arada yatmamışam ayağım isimli bir hoyrat okunuyor Bu türkünün künyesi demin aktardığım gibi Kaynak kişi Abdülvahit Küzecioğlu derleyen Mehmet Özbek Bunun hemen ardından yine aynı Türküyü ama Dağlara Serptimek'in ismiyle bilinen şekliyle dinleyeceğiz. O yüzden şimdi Mehmet Çalmaşır ve Gürkan Özbeker'in icrasından ardarda dinliyoruz. <Gülüyor> Alem şirin yukudadır Ben derdimle ben oyalam Ben aşkımla sayamam Aleylim beynim Billa digel adam ben sana Gülüm demem gülün ömrü az olur Ben Sene Reyhan demem yarpak döker dal olur. Ben sene gözüm demem tene düşer ker olur. Ben sene derviş demem poz gezer adal olur. Ben ben sene beyim diye. Daim bekler bek olur daim bekler bek olur Her gelen benzim sorar Bilmez kalbimde ne var? Her gelen benzim sorar Bilmez kalbimde ne var? Dalar dağlar, yer yaman dağlar Dalar dağlar, yer yaman dağlar Eşinden ayrı dağlar Dalar dağlar, yaman dağlar Dalar dallar, yar yaman dallar Eşinden ayrım asım benim tekim dağlardanlar yar yaman dazlar dallar yar yaman dazlar bülbül gül, gül için ağlar dallar yar yaman dallar dağlar dağlar yar yaman dazlar bülbül gül, gül için ağlar Yarım buradan geçen de ol boyuna saraydı. Dağlar dağlar yar yaman dağlar, dağlar dağlar yar yaman dağlar. Gül, gül, gül için güllü çiğneme. Dağlar dağlar yar yaman dağlar, dağlar dağlar yar yaman dağlar. dağlar, dağlar Geceyi böler gelir dağlar, dağlar yar yaman dağlar Dağlar, dağlar yar yaman dağlar Bil bil bil içi yar yaman dağlar Dağlar yar yaman dağlar, dağlar, dağlar, dağlar. Bil bil İcralarını dinlediğimiz bu türkünün künyesi şöyle. Kaynak kişi Abdurrahman Kızılay derleyen ise Nida Tüfekçi. Kerkük yöresine ait olan bu türkünün ölçüsü 10-16'lıktı. Usuller ise 2-3-2-3 ve 3-2-2-3 şeklinde akıyordu. Bu hafta programın sonuna ayırdığımız bölümde Kerkük türkülerinin büyük çoğunluğuna kaynak kişilik yapmış olan Abdülvahit Küzeci oğlundan türkü dinleyeceğiz. Bu Kerkük türküsünün ismi Baba bugün seherde oyan yeri. Böylece bu haftanın da sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Ceren Topgül Samura çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Mano dan dile titreşimler Hazırlayan sunan Emre Dağtaşoğlu Desteği için açık radyo dinleyicisi Ceren Topkül Samura teşekkür ederiz.